Ezanın Kerameti Mihrimah Sultan Camii Müezzini Hüseyin Akbulut iki yıldır burada görev yapıyor. Güzel ezanın bir gayrimüslimi imana getirebileceğini şu örnekle anlatıyor Akbulut. Berat gecesinden bir gün önceydi o gün. Yine Valideyi Cedid Camii ile karşılıklı ezan okuduk. İçeride namaz kıldık. Namazdan sonra İspanyol bir beyefendi Müslüman olmak istediğini söyledi. Okunan ezandan ve Kur'an'dan çok etkilendiğini söyledi. Biz de yardımcı olduk. Çok sevindik. Bir keresinde de 65 yaşlarında ...mahallemizde yaşayan bir amca geldi. ''Ben bu zamana kadar namaz kılmıyorum. İnancım fazla yok ama... ...sizin sabah ezanınızı duyduğumda... ...camı açıp dinliyorum. Bana namaz kılmayı öğretir misiniz?'' demişti. ''Bazen ezan okurken... ...benim de tüylerim diken diken oluyor.'' Artık ezanlar özellikle İstanbul'da namaza davetten çok İslam'a davet haline geldi.